Ümmi olan Mehmet Zahit Korku son devrin Allah dostlarından velilerden uzan Hazretleri, mürikleri arasında ilahiyat profesörleri vardı. Birçok profesör hatta tasavvuf ilgili kitaplar yazdılar bu profesörler. Ama kimden istifade ettiler? Mehmet Zahid Korku Hazretleri. Ümmiydi. Hatta sohbetlerini böyle band almışlar o zaman herhalde pek görüntülü şey yok da dinlediğiniz zaman hani çok iyi bir hatip demezsiniz. Hani çok iyi hatip dinleyen insanlar belki dinlerken sıkılabilir. Ama ayrı bir akıntıdan getiriyor konuşuyor ya. Normal bir vaazı dinler gibi dinleyemezsin sen onu. Onu karşına alacaksın. O konuşacak sana ait olanları sana söyleyecek. Böyle Google'a söylemeyecek. Şimdi burada söylediklerimizi herkes anladığı gibi anlıyor. Anlamak istediği gibi anlıyor. Ama muhatabına sağını sonu değil, aşağı yukarı değil. Sen böyle anlamalısın diye hitap eder ve direkt kalbine, beynine bunu akşeder. Öyle istifade etmişler ki o profesörler gibi teslim olmuşlar. Hani dalında, hani profesör dediğim, fıkıh dalında, hadis dalında, tefsir dalında profesörler. Evet. Neden gider bir ümmüye teslim olur? Demek istifade etmiş, gönül ikliminde Efendim nefis muhasebesi noktasında onlar yol gösterici olmuş.